1067 numaralı konu Selman'ı Farisi'nin vefatı esnasında bugün benim ziyaretçilerim vardır demesi evet Selman'ı Farisi'nin karısı Bukayre şöyle anlatıyor Kocam Selman ölüm döşeğinde yatarken bir ara beni yanına çağırdı kendisi 4 kapılı odasında yatmaktaydı bana şu kapıların hepsini aç ey Bukayre çünkü bugün benim bazı ziyaretçilerim olacaktır ve ben onların hangi kapıdan geleceklerini bilmiyorum dedi sonra da kendisinin kullanmakta olduğu miski isteği, bir miktar su ile karıştırarak yatağımın dört bir yanına saç dedi, bu dediklerini yaptığımda da şunları söyledi, şimdi çık bir süre durduktan sonra döndüğünde beni yatağımın üzerinde ölü olarak bulacaksın, odasından çıktım, bir müddet oyalandıktan sonra döndüğümde ruhunun kabzedilmiş olduğunu gördüm, yatağının üzerinde uyur gibi yatmaktaydı, Selma'nı Farisi ölüm döşeğindeydi, hanımını yanına çağırarak, şu sana vermiş olduğum emaneti bana getir, dedi, o da gidip içi miskle dolu bir kese getirdi, sonra Selman bir bardak da su istedi, hanımı suyu getirdiğinde kesedeki miski onun içerisine boşaltarak eliyle eritti, sonra da hanımına verip, bu miski yatağımın etrafına serp, çünkü bugün Allah'ın dostlarından bazıları ziyaretime gelecektir, bunlar yemek yemezler fakat güzel kokuyu severler, bu işi yaptıktan sonra kapıyı üzerime kapat dedi, hanımı onun söylediklerini yerine getirdi ve sonra da dışarıya çıkıp kapıyı kapattı, bir süre sonra içeriden bir ses geldiğini işitti, içeri girdiğinde Hazreti Selman'ın vefat etmiş olduğunu gördü.